Üşüteceksiniz çok soğuk kesiyor dedim. Bana dönerek öyle bir bakış baktı ki yerimde donakaldım. Beni rahat bırakır mısınız? Böyle dedikten sonra yine başını uzattı dışarı bakmaya başladı. İster istemez sustum. Bu arada o da tehlikeyi anlamış olacak ki pencereyi kapattı geriye çekildi. Altosuna sarındı üşüdüğü belliydi.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 Rusu.